Yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gene sokaklara doluşacaklar. Muazzam sayılarda varlık gösterecek, 150 ülkede 4000'in üstünde etkinlik yapacaklar ve hükümetlerden küresel ısıtmanın 1,5 derece altında kalabilmesi için güvenli bir patikayı derhal sağlamasını talep edecekler. Bugüne hazırlık yapabilmek için haftalarımızı, aylarımızı harcadık biz. Örgütlenme ve seferberlik yolunda sayısını hatırlamadığımız kadar saat harcadık. Oysa bunun yerine arkadaşlarımızla orada burada takılabilir ya da ders çalışabilirdik. Bir tercih hakkımız olduğu kanısında değiliz. Yıllar yılı boş boş konuşup durdular, iklim değişikliği konusunda sayısız müzakere yürüttüler, içi boş anlaşmalar yaptılar ve bol bol kar etsinler diye ayağımızın altındaki toprakları kazıp, geleceğimizi yakıp dumanını savurmaları için fosil yakıt şirketlerine bir yığın avanta sağladılar. Siyasiler iklim değişikliği olayını on yıllardır biliyorlardı. Bizim geleceğimiz konusunda taşımaları gereken sorumluluklarını varlığımızın ta kendisini tehlikeye sokma pahasına hızlı karlar peşinde koşan vurgunculara bayıla bayıla devretmekte de sakınca görmediler. Şunu öğrendik, geleceğimiz için bizzat harekete geçmezsek ilk hareket başka kimseden gelmeyecek. Beklediğimiz insanlar biziz. Sesimiz bir kez daha sokaklarda çınlıyor ama bu sadece bize kalmış bir şey değil. Öyle hissediyoruz ki yetişkinlerin birçoğu iklim krizini biz gençlerin tek başımıza savuşturamayacağımızı pek kavramış değiller. Rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüz. Ama bu tek bir kuşağın altından kalkacağı bir iş değil. Bu bütün insanlığın işi. Biz gençler daha büyük bir kavgaya katkıda bulunabiliriz ki bu da muazzam bir fark yaratabilir. Öyleyse işte size davetiyimiz. 20 Eylül Cuma gününden başlayarak, dünya çapında bir iklim grevine girişerek, bir haftalık bir iklim eylemini ateşliyoruz. Yetişkinlerin de bizimle birlikte bir basamak yukarı çıkmasını bekliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde yetişkinlerin bir araya gelmeleri, ve iklimimiz için kendi konfor bölgelerinden çıkıp yukarı doğru bir adım atmaları için birçok farklı plan yürürlüğe konmakta. Peki o zaman. Hadi bir araya gelelim. Komşularınızla ve iş arkadaşlarınızla, dostlarınızla, aile efradınızla birleşelim. Seslerinizi duyulur hale getirip sokaklara dökülelim ve bunu tarihimizde bir dönüm noktasına dönüştürelim. Sınırları aşmaya dair bir mesele bu. Nerede baş kaldırabilirsek orada baş kaldırma meselesi yani. Yoksa ya evet çocuklar büyük iş başarıyorlar. Ah genç olsaydım ben de tüm varlığımla hemen onlara katılırdım deme meselesi değil. Bu bir işe yaramaz. Oysa herkes işe yarayabilir ve yaramalıdır da. Fransız Devrimi'nde anneler çocuklarıyla birlikte sokaklara dökülmüştü. Bugün biz çocuklar kendimiz için savaşıyoruz ama gezegen yanıp tutuşurken ebeveynlerimiz arasında okuldaki notlarımızın iyi olup olmadığını, hangi yeni diyeti uygulayacaklarını ya da Game of Thrones finalinde neler olup bittiğini tartışmakla meşgul olanların sayısı o kadar çok ki. Bu anın gelmesi lazım artık. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin küresel ısıtma konusundaki özel raporu bir buçuk derecelik küresel ısıtmanın ötesine geçmenin getireceği benzeri görülmemiş tehlikeler konusunda gayet açık ve netti. Salımların hızla düşürülmesi şart. Öyle ki bizler 20'li yaşlarımızın ortalarına ya da sonlarına geldiğimizde tümüyle dönüşmüş bir dünyada yaşıyor olacağız. Ama her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var. Kitlelerin direnişini başlatma zamanı hepimiz için geldi artık, toplu eylemin etkili olduğunu herkese göstermiş bulunuyoruz. Değişimin gerçekleşmesini sağlama almak için baskıyı artırmaya ihtiyacımız var ve bu tırmanışı birlikte gerçekleştirmek zorundayız. İşte böyle. Bu bizim için bir şans. Eylül'de girişeceğimiz iklim grevinde bize katılın. Dünyada insanlar daha önce de değişim için eylem talebiyle ayağa kalktılar biz de yeterince kalabalık bir şekilde buna girişirsek bir şansımız olacaktır. Bunu umursuyorsak, umursuyoruz demekten daha fazlasını yapmalıyız. Harekete geçmeliyiz. Sokağa dökülmek zorunda olduğumuz son gün bu olmayacak tabii ama yeni bir başlangıç olacak. Size güveniyoruz. Greta Thunberg ve 46 Genç iklim Aktivisti Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar Hareketi'nden Genç Aktivistler. Bu bildiri, Guardian gazetesinde 23 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Çeviren Ömer Madra. <Gülüyor> İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda, İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. time Hazırlayıp sunanlar, açık radyocular.